İşte onun bu hizmeti ve sadakati sayesinde Cenab-ı Hak Teala Celle Celaluhu birçok insanları dalaletten çıkarıp hidayete erdirmiştir. Hamdolsun şimdi de Türkiye'de bulunan ulema onun zamanında yetişenlerin semeresidir. Ez cümle Bedi o zaman o medresenin ve nisbetinin bir örneğidir. Bedi o zaman küfür ve İslam medeniyetini mukayese etmek esnasında şöyle buyurur. Dilersen hayalinle Nurş'in köyündeki Seyd’anın meclisine gir. Kutsal sohbetiyle İslam medeniyetinin izharına bak. Orada fakirler kıyafetinde padişahları insan suretinde melekleri görürsün. Sonra Paris'e git. Büyük millet Meclisine gir. Orada insanların elbiselerini giymiş akrepleri insan oğlunun suretine girmiş ifritleri görürsün. Görülüyor ki bedi o zaman, Nurşin köyünü Paris'e, Nurşin köyündeki tarikati bugün tüm dünyayı uyuşturup dinden imandan uzaklaştıran masonluğa mukayese eder. İşte o zamanda Şeyh Muhammed Sami Erzincani, Şeyh İbrahim Çokreşi, Şeyh Halil Çokreşi, Halife Mustafa Bitlisi, Hacı Süleyman Bitlisi, Hacı Yusuf Bacari, Eşit Bitlisi, Şeyh Fethullah Verkanisi, Şeyh Abdul Hadi Ispahirti, Şeyh İbrahim Bulanuki, Seyyid Taha Abiri, Molla Ahmet Taşkesani, Molla Abdullah Hizani, Şeyh Abdullah Nurşini, Molla Reşit Subaşı, Seyyid İbrahim Usurdi, Şeyh Abdul Kahhar Usurdi, Şeyh Abdul Hakim Fersafi, Şeyh Abdul Kadir Melekendi, Hacı Yusuf Hunusi gibi üstün ve meşhur halifelerine İslam medeniyetinin talimini ve nisbetini tevdi ederek 1304'te dar bekaya nakl olunmuştur. İşte bu 19 halifenin içerisinde Şafi'i Sani lakabıyla şöhret bulan Şeyh Fetullah Elverkanisi Hazretleri Salik'in en kısa yolda nasıl çalışacağı için takdim ettiğimizi risaleyi yazmıştır. Seyyidun Şeyh Fetullah Verkanisi Qutusirru Şeyh Fetullah Hucetul Alamin, Burhanul Vasilin, Fani fillah, Baki billah bir zat idi. Şeriatı ihya etmek üzere çalışır, ilmi tedrisata önem verir, birçok ulema yetiştirirdi. Vefatından 6 ay önce halifelerine ve evlatlarına vasiyet ederek ve ahirete nakl olacağına işaretle fıkıh ilmini okumalarını ve okutmalarını emretmiştir. Ecel yaklaştıkça bu işaretler daha çoğalmıştı. Sünnet ve şeriatı ihya etmek üzere çok hırslı olduğundan hastalığının şiddetli günlerinde El-Mevâhibu'l-leduniyye, fi şemail-i muhammediye ve şerhlerini mutala ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini dile getirirdi. Hatta vefatından bir hafta önce büyük hanımının eline gaz çırasını vererek şu çırayı tutta. Artık göç zamanı yaklaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı yaklaştığı zaman nasıl yaptığını tespit edeyim demiştir. Bu şekilde birinci cildi bitirip ikinci cilde başlarken hastalık da ağırlaşıyor. O zaman mevâhibu'l-leduniyye şerhinin ikinci cildini başkasına tutturarak okuyor. Ondan da üç sayfa mutala ettikten sonra konu Allah'ın emri kazasına ve hükmüne, Hüküm ve kazası kaderine cari olur. Her bir hüküm için bir kader vardır. Her bir kader için bir ecel vardır. Her bir ecel için bir yazı vardır. Allah dilediği şeyleri mahv, dilediği şeyleri tespit eder. Nezdinde ümmül kitap vardır. Mealindeki cümlelere geliyor. Orada duruyor. Artık istiğraka dalıyor. Kendine geldikçe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya ederek ölmeye çalışıyor. Ve allah Teala da ona sünnetin ihyasını nasip ediyor. Hasılı sünneti ihya ettiği halde 1317 veya 1319 senesinde darı bekaya azmederek vefat ediyor. Yerine birçok halifeleri bırakmıştır. Şu anda onun kolundan hayatta olan 54 tane meşayih bulunmaktadır. Her bir kemalat dairesinde bir güneş. Burada yazımıza ara vererek hatalarımızdan istiğfar ederiz. Maksat bu dar günlerde onların feyiz bereketinden istifaze etmektir. allah Teala bizleri ve tüm Müslümanları zalim ve kafirlerin şerrinden, küfür, isyan ve bidatten, melayaniden ve meşayihı inkar etmekten korusun. Amin diyen emin olsun. Ve selamu ala ibadillahi salihin. Amin.